Elhamdülillahi alladhi hadana li hada. Ema kunna le leyla lella en Allah. Ve ma tawfiqi ve atsaami illa billahi al-quddati hak. Sallu ala rasulina Muhammed Allahu salla. ala Muhammed Allahu salla aleyhi. ala Muhammed Allahu أعوذ بالله السميع العنم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحطرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيه الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتني بوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم مباركنا فيه لله رب العالمين. استغفر الله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 52, 53, 54 bu itibarla o üç tane farzı nasip olsa bitirirsek 54 farz dersleri bitirmiş olalım. Neymiş 52. farz? E, zina etmemek. Evet. Şimdi zina yapmamak neymiş? Farz nereden geliyor bu? E şimdi zina yapmak haramsa haramı bırakmak nedir? Farzdır oradan geliyor. Bu mübarek bu tertipte.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 Olmaz. Onun da şahidi var, şuhudu var, mehiri var, su var, busu var, hükmü var, vacibi var, sünneti var, müstahapı var, mekruğu var. E yani nikahsız deyince bir kelime konuşuyoruz ama nikahı da bilmek lazım. Nasıl nikahsız oluyor yani? Adam üstalakta karıyı boşuyor. Kendi karısıyla da nikahsız oluyor. Ama eleküne güne rezil olmayalım. çocuk çocuk var şimdi boşver diyor. Nasıl olsa mahkeme boşamamış bizi diye. Devam ediyor zaten. En büyük zina en büyük zina karısını boşayıp da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 Bazı aile yuvalarında da zina yapılıyor karı koca zannedenler kendilerini. Neden? Nikahı bilmediğinden. Talağı bilmediğinden yani. E bundan dolayıdır ki e, zina geniştir, e, detaylı bir konudur. E, bunu nereden anlayacaksın? Nikahı anlamadan zinayı anlayamazsın. Çünkü zinayı ben sana tarif edeceğim. Yarım satır. Zina nikahsız ilişkidir.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 Kim zina yaparsa, yelka esha'ma, ama kavuşu. Esha'ma kavuşu nedir? Esha'm nedir? El-gayyü el-ezha'm bi-ran yesilü fi Kısaca söylüyoruz, cehennemde iki tane kuyu var. Birisinin adı gaydir, siz gayyat diye telaffuz ediyorsunuz. Birinin adı Efamdır. Kur'an-ı Kerim'de ikisi de geçmektedir. Biri Meryem suresindedir, biri Furkan suresindedir. Gaykuyusu namazı terk edenler, zayedenler, kazaya bırakanlar ve sair kısımlarına göre fasıklar hakkındadır. Namazı terk eden kesin fasıktır. Kesin fasıktır. Şahitliği falan hiçbir şey kabul edilmez. Dünya mahkemelerinde de şer'ata göre böyledir. Eee namaza hem de cemaatle devam etmekte aranır bir mahkemede bir şahit çağrıldığı zaman onun şahitliğinin de geçerli olması için imamı da çağırırlar.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 Din sizin, kitapsızın ne kadar bozuk sapık. La havle ve la kuvvete ki zina eden kadınların tenafül uzuvlarından akan irinler. Hadis-i şerifte geçiyor ya. Yani. Zina eden kadınların ferçlerinden akan irinlere hep o kuyulara gidiyor ya. Yani. Zina yapan da o da yaşatacağım. Bırakacağım orada diyor. Yudâf li'l azâbi kıyamet günü azabı kat kat artırılacak.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 Ehl-i sünnetin görüşü budur, bu gibi ayetler önemlidir, tefsiri çok önemlidir. Yoksa büyük günah yapan ebedi kalır deri, ehl-i sünnet dışı fırkaların sapık görüşlerine kaymış oluruz. Çünkü büyük günah yapan cehennemde ebedi kalmaz. Ancak cehennemde kim ebedi kalır? Kafir olarak ölenler ebedi kalır. <gülüyor> Efendim, illa men tâbe ama, dur ama Allah Teala da şimdiki e, bastı cezayı ama ancak tevbe edenler bak kalkıp açıyor ya. Az namazda da aynı yapıyor. Fakale ve min İkisi gay kuyusu, ezem kuyusunun ikisinin peşinde de ancak tevbe ile. Salih amel işleyen, salih amel namazı bıraktıysa kaza edecek. Bir daha da kazaya bırakmayacak. Doğru dürüst tadil erken, abdesti kustu. Uh, bayağı iş var tabii.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 Herkes ağlayamayabilir, ağlayamasa kalbe ağlayacak ve çok üzülecek. Yoksa öyle kardeşim biz ne yollar gördük, şimdi beni konuşturma falan ikide bir faziletmiş gibi eski kabadayılıklarını, eski bilmem efendim bar pavyon ayaklarını konuşuyorsa bu adam tevbesi kabul değil kesinlikle, tevbenin şartları var. Öyle pişman olacak ki aklın ucundan bile geçirmeyecek. Bu tevbe kabul olur. Ama bir daha düştü. Hakikaten böyle tövbe etti, biraz, biraz abdesti tuttu, birkaç sene sonra bir daha düştü. Ha buna da senin tövben artık kabul olmaz. Git cehennemin dibine, o da yok. Yeniden tövbe kapısı açık mı? Açık, can boğaza gelmedikten sonra tövbe kapısı açık. Ama oyuncağı da çevirirsen, böyle bir saatlik, iki saatlik tövbe de olmaz yani. E, o zaman Allah'la dalga geçme şeyine haşa girer diyor hadis-i şerifte.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 Ve efendim kanaatta etmez yani. fakirlik getirir. İşleri batırır. Holdikleri çökertir. Dünyanın en zengini olsan. Ama tabii adam diyor ki e, bu kadar zengin var o biçimde zina ediyor. İşleri de tıkırın da gidiyor. O zaten zina'nın haram olduğuna inanmıyor ki. Ben Müslümandan bahsediyorum. Müslüman yaptığı zaman bunu haramı elalı yapan adam yaptığı zaman Allah onun cezasını dünyada verir. Niye verir?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 Bundan dolayıdır ki hayırlı uzun ömür isteyen, hayırlı bereketli rızık isteyen zina gibi bir haramdan kesinlikle uzak durmalıdır. Ee, burada geçtiği için bu hadisi şerifi sohbetlerimde okumuştum o eski derslerde ama bu kitabı madem hepsini tercüme gibi yaptım ders, bu hadisi okuyan tekrar. Nebi Aleyhissalatu vesselam buyuruyor, ve zina fe'n-nebi sitte hisal." Bu hadisi de zinaya yaklaşmayın kitabın arkasına kapağı koydum. Şu hadisin tercümesini Zinadan sakın çünkü zinada altı haslet var. Yani kötü durum söz konusu. <gülüyor> üçü dünyada başınıza gelecek, üçü ahirette. Allah avuz, başınıza gelecek sizi demeyeyim de başlarına gelecek olsun. Kaip olsun yani, meclisten uzak olsun. Dünyada zina eden adamın behası, güzelliği...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 Ama öbürü desen ki dünyanın en böyle ak kaşık, sütten çıkmış ak kaşık geçinir. İtibarı yoktur. Çünkü neden yoktur? Allah arası yoktur. Allah arası Ve yefda'u rız, Rızkı keser, geçimi keser, bereketi keser. Minessema. Gökten Allah'ın sana yazdığı bütün rızıkları keser. Bu zinadaki belada. Ve yuaccinul kaza. Belayı çabuklaştırır. Başına başka belalar gelir, işte oran kırılır, buran yarılır, çocuğuna bir şey olur, evine yangın gelir, oranı sel alır falan. Belayı çabuklaştırır. وَاَمَّا الْلَوَاطِفِ الْاَخِرَةِ Ahirettekilere gelince, fesul hesap, ahirette hesabı kötü olur. Yani muhasebesi zor geçer. Hepimizin ahiretteki hesabımızı incelerlerse hepimiz perişan oluruz.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 Ve şah Rabb Allah a, Allah a, huzuruna karşılaştığı zaman tabi bu tevbesiz ölenler ölmeden tevbe etmiş, azmetmiş, bir daha yapmamış tamam. Tevbe kapsa açıktır. Bakın tevbe ümidinizi kesmeyin. Şimdi zina tevbesiz ölen, zinakar Allah'ın huzuruna çıktığı zaman Allah'ı kızgın bulur. Allah'ı kızgın bulur ne demek biliyor musun? Yani onu sana anlat anlatamam.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 Ekseri ayet badisteki kaidelerde bu tehdit cehenneme girmekle sonuçlanan bir günahtır. Yani e, ne lüzumu var beş sene kal, on sene kal, elli sene kal cehennemde ya. Ne gereği var Allah muhafaza ya Rabbel'e Rabbim cümlemizi ölünceye kadar eteğimizi temiz tutmaya muvaffak eylesin. Amin. Şimdi geldik elli üçüncü farz. Neymiş? İçki içmemek. Evet, içki içmemek de farz. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Kul Habibim söyle. İnne Rabbim ancak kötülükleri fuhşi, müstecen çirkin, kabih şeyleri haram etti. Haydalı şeyi niye yasak etsin? Görünenini görünmeyeni. Açık olanını gizli kalanı. Yani bütün zinada da bu var, her şeyde var. E şimdi umumhaneye gitsen açık olan, metres tutsan gizli kalan. Mesela bunlar hep haram. Ondan sonra içki gibi, kumar gibi, vel isme, bütün günah kötü şeyleri, günaha sokan şeyleri haram etti. İçki, ümbül kabahis, pisliklerin anası kafayı bulduğun zaman zaten ananla zina etsen haberin olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Sarhoş oldu mu anasıyla zina etse olmaz buyuruyor. Onun için sarhoşluk, yani hatta bir adamı muhayyer bırakma meselesi var ya, adam öldürmek mi, zina mı, içki mi? Adam içkiyi tercih edince öbür ikisi garanti oluyor. Halbuki üçünden birini bariyle kafasına silah dayadılar. Adamın kafasına silah dayadılar. Hani adam zina diyeyim dese içkiden bin kat hafife gelir. Neden? Zina etti mi orada kalır. Bir tane taneyle canını kurtardı diyelim. Öyle kafasına silah dayadılar. Ama içki içerse zaten sarhoş olduğu zaman zina da yaptırırlar. Adamı da öldürtürler. Acayip bir şey. Ümmül Habaif pisliklerin anasıdır.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 Yok, her zaman için o sıra bu dördüncüdür anlamına sırada gelmez. Tertipte, zikirde öyle gelir, bahiste öyle gelir ama şirk no işin aslına bakarsan ilk haramdır. Yani bu elli dört farzla öyle dizaynında da şeyi aramayın yani. Bu sona kalmış, bu demek ki en mühim olmayan zannetmeyin. Ee, hakkında delil yok zaten Allah'ın ortağı olduğuna haşa delil mi olabilir? وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ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 İçki, bira dahil sarhoş eder. Çoğu sarhoş edenin damlası haramdır. Ve meysiru kumar ve'l ansabu tapılmak için dikilmiş putlar ve'l ezlamu fal okları, zarlar marlar. Piç sün pisliktir ameli şeytan. Hepsi şeytanisidir. Fetteni bu siz bu içkiden, kumardan, bu puttan, zardan, faldan bilmem neden. Yani fal okları demek kısmet şeyleri, cahiliyet devrindeki işler.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 Köpeği de öper ya gitmiş orada i, i, tuvalette efendim sarhoş içmiş etmiş sarhoş düşmüş oraya, tuvalette düşmüş, Allah'ta ıslahsın ne olacak, gelmiş de köpek onu yalıyor, o da diyor ki zahmet buyurmayınız efendi, <gülüyor> köpekten de yatar köpeğe devrimet ve tazimde bulunur şey <gülüyor> değil yani bu şimdi şey, gitti akıl gitti, Akıl gitti puta puta tapmak kolay artık, akıl yok. Allah Allah, onun için en başı içkidir ya. Uyuşturucudur. Bu tineri, miner, daha... Bizim akıl zaten yetmiyor. Ulan aklı artıran bir şey varsa ondan alalım diye bakıyoruz. Adam aksı, eksi, aklı eksiltecek şey alıyor. Zaten bu aklın yetmiyor, bir de eksiltirsen nere nereye gidersen. Uyanıkken aklın başında değil ya. İçkiye devam eden cennete giremez.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 Adamın olmadığı yerde konuşuyorsun arkasına ya. Niye el-gıybeti uşet tümüne zina diyor? Kötü bir şey. Bu dalga geçmek, alay etmek. Ya bırakalım arkadaşlar şey ya. Gidiyoruz ahirete artık ya. Millet birbirinden dalga geçerek nereye varacağız ya? Birbirine hakaret eder. Ve lan Akraba ile ziyaret ve görüşme alakasını, bağlarını koparan da cennete giremez. Ama eli sünnete göre bunları yapsa da. Günah olduğunu kabul ettiği zaman ve imanlı da ölürse cehenneme girse de yansa da sonunda cennete çıkar. Ama ne lüzum var kaşınma? Ne lüzum var kaşınma biraz cehenneme uğramaya Enes i̇bn Malik'ten rivayetine hadis-i şerifte Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve lezi nefsi bi'edihi canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. Enne İçki içen adam ölürken çok susuzluk çekecek. Dünyanın derelerini ağzına bağlasan, kuruluktan ölecek. Ve yüb-ı adşan, mahşere çıktı mı susuz olarak girilecek. Dili dışarıda köpek gibi. Ve ve venati, vat aşağı vat Mahşerde elli bin sene, vay canıma susuzluğum, mat oldum, yandım diye bağıracak. Elli bin sene. Bu susuzluk çok zor bir şey der. Çeken bilir, ben şeker hastalığımdan dolayı çok çektim zamanında da. Bazen öyle olur ki böyle kabuk bağlar yani Şimdi, tabii oruçta o zaman tutmaya çalıştık ettik. Kelam kelimullahümel kıyamet kıyamet günü Allah ona bir iyi laf, kelam etmez, bir rahmet kelam etmez. Öyle <gülüyor> yan Onun tarafına bakmak öylece ki onu temizlemez. <gülüyor> yani Allah temizlemezse seni kim temizleyecek ya? Sabunla temizlenemesin ki adamı Allah temizlerse adam ahirette kurtar.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 Ya Allah Teala'na buru <gülüyor> ve yahlifun alel kedibu ve ya'lemun. Munaafıklar ne yaparlar? Bile bile yalan yere Allah adına yemin ederler. O Allah adına yalan yemin var ya Aman yarım. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre Hazretlerinden gelen rivayet el-yemînül kâzibetu tunaffiqus sil'ate ve temhukul barakete, Yalan yere yapılan yemin eşyaya revaç verir.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 O paradan bir hayır gösterme. Onun için yeminle malını değerlendirmeye çalışmak. Çok fena bir iş ya. O da bir de hilekarlık, bir de sahtekarlık, bir de kurbanda ya, Kurban satıyor gitmiş. İneğin, i̇neğe gösteriyor 5 milyarı. Ondan sonra inek 3 liralık, 4 liralık inek. Diyor vallahi bu inek 5 milyarı gördü diyor. İneğin gözü açık ya görüyor daha inekte. <gülüyor>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 Bunu yaparsa Allah'a kavuştuğunda Allah'ı kendisine gazaplı halde bulacaktır. Çok Allah Teala öfkeli olacak ona Celle Celaluhu. Onun için tabii e, bu hususta çok hadis-i şerif vardır. Yalan yemin hakkında çok ayet kelime de vardır. Allah Teala ve tek hazretleri beş kuruşluk mal için, menfaat için veya ne içinse yalan yeminden bizi muhafaza eylesin. Çok yemin etmekten de muhafaza eylesin. Yeminleri korumayı nasip eylesin. Yeminlerinizi koruyun Allah buyuruyor. Çok yemine alışmak da yalan yemine kapıdır. Bu da iyi bir şey değildir. İcap ederse de yemin gerekebilir tabii ki İslam'da yeminin bahsi vardır. Bundan dolayıdır ki 54 farzımız bitmiştir Allah hayırlı mübarek eylesin. Biz biraz geç gideriz kaplumbağa mı kurbağa gibi mi ne dersen, dersen. dersler biter inşallah. Ölmeden hepsini bitiririz inşallah. Amin. Subhanarabbil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatun ve selam min ma min Ma min min Amin ya rahimin ya rahimin ya rahimin Sen yoğun bakımda olan hastalara acil şifalar ihsan et. Sıkıntıları olanlara acil ferahlar ihsan eyle. Ya Rabb'i sen Şarşafa girenlere çok sabırlar, sebatlar, ihsan et. Ya Rabbi sen eli sünnete uyanlar, şerata sünnete uyanlara çok sebatlar, istikametler nasip et. Ya Rabbi yeni iş kuranlara sen hayırlı işler nasip et. Evlenmek isteyenlere hayırlı işler nasip et. Allah'ım zinadan, işkiden, kumardan, faizden, haramlardan muhabazayın. Allah'ım ibadet, taat, sevgilerini kalplerimize ilka eyle. Allah'ım haramların sevgilerini, şehvetlerini kalplerimizden ihraç eyle. Allah'ım bizden evvel ölenlere gargayı garg rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Ya şuraya gelen, uzaktan yakından dinleyenleri ne dilek tuttularsa, ne hayırlı muratları varsa, Allah'ım hayırla ihsan eyle, umduklarımıza nail eyle, şerlerden emin eyle, İslam üzere yaşayıp ölmek nasip eyle, akır zaman fitnelerinden muhafaza eyle, Suriye'deki Müslümanlara yardım eyle, bir an evvel eli sünneti hakim eyle, dünyanın her yerinde eli sünneti aziz eyle, el-i bidat ile zelil amin diyen dillerine harcı hamdana azad eyle, amin, amin, amin, bi ve yasin, ve sallallahu te'ala ala seyyidina muhammedin Allah. ve ala alihi ve sahbihi teslimen rabbil